ve bu sefer de şu Rahbil'i kınadım, şu bil ey teyze, beni kınama, bir elbisem vardı, Resulullah onu benden emaneten aldı, onunla cemaata gitti, dedi, ben, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ben de sabahtan beri seni kınıyordum, halbuki elbisen dahi yokmuş, ben bunu bilmiyordum, dedim, şu bil Resulullah'a emanet verdiğim elbise de yamalıydı, dedi.